Peter Pan Bir zamanlar Londra'da soyadı Darling olan bir aile yaşarmış. Bu ailenin üç çocuğu varmış. Michael, John ve en büyük kızları Wendy. Wendy sevgi dolu bir kız olduğu için sürekli kardeşlerine göz kulak olurmuş. Çocukların bir de dadıları varmış. Bu dadı büyük bir Newfoundland köpeği olan Nana'ymış. Keşke Peter Pan buraya gelse. Peter Pan, Kaptan Kanca, Tinkerbell. Ertesi gün akşam anne ve baba Darling partiye gitmeye hazırlanıyordu. John, Michael, Wendy biz çıkıyoruz. Çocuklar aşağı indi ve anneleri onlara sarıldı. Çocuklar odalarına çekildi ve uykuya daldılar. Çok geçmeden çatıdan aşağı bir ışık düştü. Peter Pan ve Tinkerbell dönmüştü. Peter Pan yavaşça pencereyi açtı ve aceleyle eve girdi. Tinkerbell evin dört bir yanında dolaşmaya, eşyaları düşürerek ses yapmaya başladı. Şşş, Ses çıkarma! Uyanacaklar! Tinkerbell, Peter Pan'in gölgesinin gizlendiği çekmeceyi açtı. Peter T gölgeyi yakaladı. Ah! Seni tekrar bağlayayım. Peter Pan gölgesini bağlamak için çok uğraştı. Ama başarılı olamadı. Şşşt! mı? Ancak Wendy çoktan uyanmış, hayretle Peter Pan'e bakıyordu. Ah hayır! Kimsin sen? Burada ne işin var? Ben Peter Pan. Aslında gölgemi bağlamaya çalışıyorum. Bana ver, ben yaparım. Wendy iğne iplikle gölgeyi dikmeye çalıştı. Wendy gölgeyi dikerken Peter Pan ona var olmayan ülkeden söz etti. Kayıp çocuklarla orada yaşıyordu. Kayıp çocukların lideriydi. diye çocukların öykülerini anlattı. Tinkerbell bu yakınlaşmayı kıskanmaya başlamıştı. Ah, vay canına ne kadar macera dolu bir hayat. Benimle gelmek ister misin? Olur mu? Kardeşlerim de gelebilir mi? Hmm, aa evet tabii ki çocuklara annelik yapar. Onlara masallar anlatabilirsin. Bitti. Artık gölgen senden kaçamaz. John'la Michael'ı uyandıracağım. <gülüyor> Teşekkür ederim Wendy. Peter minnetinin göstergesi olarak cevizden yapılmış bir kolye verdi. Wendy, John'la Michael'ı Peter Pan'le tanıştırdı. İki kardeş de Peter Pan'i gördüklerine sevinmişti. Hadi uçmaya başlayalım. Yolumuz çok uzun. Ama biz uçamayız. Çok kolay. Öncelikle inanmanız gerekiyor. Birazcık da peri tozu lazım tabii. Gel buraya Tink. Biraz tereddüt etse de Tinkerbell sonunda peri tozunu serpti. Uçmaya hazır mısınız? Evet. Peki o zaman gidelim. Ve yolculukları başladı. Yolda giderken Londra Köprüsü'nü, Saat Kulesi'ni gördüler. Bir süre sonra bulutların üstündeydiler. Sabah güneş doğarken... Dünyanın en büyük binasını gördüler. Biraz daha yol alınca var olmayan ülkeye vardılar. Manzaraya bakmak için bulutların üstüne kondular. Çok güzelmiş. Bakın, Deniz Kızı Gölü. Hey Peter, şu duman nereden geliyor? Orası yerlilerin kampı. Ayrıca Kaptan James Kanca ve Korsanlarının yaşadığı Jolly Roger gemisini de görmezden gelmemelisin. Kanca yaşamış en kötü korsandır ama timsahtan korkar. <gülüyor> Neden? Kaptan kancayla dövüşürken elini kılıcımla kesmiştim. Aa! Timsah kaptan kancanın elini ısırdı. Tadını o kadar sevdi ki onu yemek için peşine düştü. Kancanın şansına timsah elindeki saati yuttu. Şu anda tiktak tak diye ötüyor. Kanca da timsahın yaklaştığını öyle anlıyor. O anda korsanlardan biri küçük bir dürbünle onları gördü. Kaptan! Kaptan! Peter Bell arkadaşlarını gördüm. Kaptan kanca güverteye geldi. Dürbünü kaparak kontrol etti. Topları hazırlayın! Peter'ı hedef alın! Ateş! Ateş! Ateş! Bu sefer elimden kurtulamayacağım. Hey bakalım bir top. top. Hadi topla oynayalım. O top değil. O bir top mermisi. Dağılalım. Tink çocukları güvenli bir yere götür. Kancayla ben ilgilenirim. <gülüyor> Tinkerbell Wendy'den kurtulmak için haince bir şey düşündüm. Wendy sen burada kal. Sonra seni almaya geleceğim. A, tamam. Dikkatli ol. John ile Michael'ı elinden tutarak onları çabucak sahile indirdi. Wendy gökyüzünde top mermisinden kaçmaya çalışırken, Peter Pan doğruca kaptan kancanın yanına gitti. <Gülüyor> kanca, diğer koluna da mı kanca istiyorsun? Gel yakala beni. Kanca silahını çıkardı ve Peter ateş etmeye başladı. Peter bir kuş gibi tüm mermilerden kaçtı. Tinkerbell kayıp çocuklardan yardım istedi. Beş kayıp çocuk vardı. Çetin Ceviz, Patron, Sıska, Kıvırcık ve İkizler. Çocuklar, Peter bana Wendy kuşunu öldürmemi söyledi. Peter'ın talimatına uymalıyız. Kuşu nişan alın. Hepsi Wendy'yi nişan alarak oklarını fırlattı. Wendy ise birilerini bulmaya çalışıyordu. Peter Pan, John, Michael, Tinkerbell neredesiniz? Patronun fırlattığı ok Wendy'nin göğsüne gelince o da çalılıkların içine düştü. Kayıp çocuklar ve Tinkerbell düşen kuşu görmeye koştu. Seni korkak Peter Pan. Kıyıya gel. Tamam madem istiyorsun. Peter Pan elinde kılıcıyla zıpladı. Kılıç dövüşüne başladılar. Tik tak tik tak. Saat sesi kaptan kancanın dikkatini dağıttı. Yine gel, gelmiş. gelmiş. Aç Timsa kaptan kancayı yutmaya gelmişti. Kaptan Kanca korktu ve gemiye doğru koşmaya başladı. <gülüyor> Bakın, bu bir kızmış. Güzel bir kız. Tinker neden onu öldürmemizi söyledin sen? Peter Pan yanında John ve Michael'la oraya geldi. Ona ne oldu? Bu oku kim fırlattı? Tinker gizlenmek için bir ağaca uçtu. Tinker Bell onu öldürmemizi istediğini söyledi. Bir kuş olduğunu. Ha? Ah. Tinker her neredeysen orada kal. Sakın gözüme görünme. <Gülüyor> Wendy ne oldu sana? Aç gözlerini. Peter göğsündeki oku çekince okta hiç kan olmadığını fark etti. Ok Wendy'ye hediye ettiği cevizden kolyeye denk gelmişti. Wendy yavaşça gözlerini açtı. Peter seni arıyordum. Buradayım yanındayım. Hadi içeri eve gel. Bize bir masal anlatır mısın? Evet, tabii. Size Cinderella masalını anlatayım. Evet, evet. evet. evet. <gülüyor> Ertesi gün, Deniz Kızı Gölü'nü ziyarete gittiler. Oradaki güzel deniz kızları, Peter'ın arkadaşıydı. Birden çocuklardan biri bağırdı. Korsanlar, gizlenin! Herkes kayaların arkasına gizlendi. Peter Wendy, korsanların yerlilerin prensesi Kaplan Lily'yi bağladıklarını görebiliyordu. Korsanlar onu bir kayanın üstünde bırakmıştı. Ah hayır, Kaptan Lily. Onu kurtarmalıyım. Peter, Kaptan Kanca'nın sesini taklit etmeye başladı. Onu bırakın! Ama kaptanım, buraya getirmemizi emretmiştiniz. Bırakın onu sersem! Peter Pen'i yakalamak için yeni stratejim bu! Elbette kaptanım! Korsanlar kaplan Lili'yi serbest bıraktı. O da koşarak kampına döndü. Kaptan kanca olanları öğrenince Peter'ın korsanlarını kandırdığını anlamıştı. Kanca buna çok öfkelendi. Artık yeter. Peter Pan'e bir ders vereceğim. Seni haklayacağım Peter Pan. O gece Wendy çocuklara ailesini bırakıp var olmayan ülkeye uçan üç çocuğun hikayesini anlattı. Ana babaları onları çok özlemişti. Çocuklar var olmayan ülkeyi sevse de evlerini unutmamıştı. Bizim yolculuğumuza benzemiyor mu? Ah Evet, zaten bizim hikayemiz. Bazen anne babalar çocuklarını unutur, yerlerini başka çocuklar alır. Anne babamız bizi bekliyordur. Artık eve dönmeliyiz. Yarın sabah gitmemiz gerekiyor. Ama bize kim masal anlatacak? Siz de bizimle gelsenize, bizimle yaşayabilirsiniz. Yaşasın! Bir ailemiz olacak ne güzel! Evet, hey. yaşasın. evet! Yaşasın! Peter, bizimle gelmek istemiyor musun? Yakında büyüyeceksiniz. Ben çocuk olmak istiyorum. Büyüklerin bize emir vereceği bir yerde yaşamak istemiyorum. Peter Pan ertesi gün arkadaşları gidince yalnız kalacağı için üzüldü. Sabah çocuklar evden ayrıldı. Peter onları uğurlamaya çıkmadı. Kaptan kancanın korsanları ise yakında gizlenmişti. Tüm çocukları yakalayarak bağladılar ve korsan gemisine götürdüler. Tinkerbell onları ağacın tepesinden görebiliyordu. Aaa ah, olamaz. Peter ben nerede? Onu uyarmalıyım. Peter, Peter. Neredesin Peter? Ne oldu Tinker? Gidelim. Arkadaşlarımızı kurtaralım. Korsanlar onları yakaladı. Aaa ah, tamam. Gidelim ve Kaptan Kanca'yı o timsaha verelim. Çocukların hepsi korsan gemisinde tutsaktı. Timsah için harika bir öğle yemeği olacaksınız. Böylece benim peşimi de bırakacak. Seni yakaladım kanca. Kaptan Kanca Peter Pan'le kılıç dövüşüne başladı. Peter saldırdı ve kanca denize düştü. Aa! Timsah Kaptan Kanca'yı yuttur. Kaptan kancı böylece hayata veda etti. Tinkerbell çocukları çözdü. Hepsi Peter Pan'ın etrafında toplandı. Çok cesursun Peter. Masallardaki kahramanlar gibi. Öykünü bütün çocuklara anlatacağım. Bu benim için büyük bir onur. Hadi gitmeye hazırlanın. Yoksa fikrini mi değiştirdin? <gülüyor> Peter, lütfen bizimle gel. Ben hiçbir zaman büyümeyen Peter Pan'ım. Evinize kadar size eşlik edeceğim. Yaşasın! Evet. Evet. Hep birlikte Londra'ya gittiler. Wendy'nin anne babası çocuklarını görünce çok sevindi. Anneleri Wendy, John ve Michael'a sarıldı. Bir gün döneceğinizi biliyordum. Sizi çok ama çok özledim bebeklerim. Bu çocuklar kim Wendy? Onlar kayıp çocuklar. Çetin Ceviz, Patron, Sıska, Kıvırcık ve ikizler Var olmayan ülkeden bizimle yaşamaya geldiler. Burada kalabilirler mi? Evet, elbette. Geldiler mi? Evet. Peter camın önünde havada süzülüyordu. Peter, kararını tekrar düşünmek istemez misin? Ben asla büyümeyeceğim. Var olmayan ülkede kalacağım. Güle güle o halde Peter. Seni özleyeceğiz. Hoşça kal Wendy. Hoşça kalın çocuklar. Beni unutmayın. Peter Bell ve Tinker Bell onlara el sallayarak var olmayan ülkeye uçtular.